Makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih dine bağlı makbul nesil nasibeyle Rabbim senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım. İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz. Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir.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 bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir diye diretir. İşte onlar kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar hüsrana uğramış kimselerdir. Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek. Onlar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 Ad halkının kardeşleri Hudu hatırla. O, ahkafta kavmini uyarmıştı. Gerçekte, ondan önce de, sonra da, birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben, sizin başınıza gelecek, müthiş bir günün azabından endişe ediyorum, demişti. Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddian da tutarlıysan,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 ve dost doğru yola götüren bir kitap dinledik. Ey milletimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın. Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar,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 Rabbleri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah, insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder. İmdik kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun. Nihayet, onları iyice mağlûb edince, bağı sıkı tutun. Onları esir alın. Savaş bitince, onları ister bir lütuf olarak, karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki,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 İşte Allah onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır. Hidayeti kabul edenlerin ise Allah hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder. Yoksa onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile Ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaların neye yarar ki?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 sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah, bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa, ancak kendine cimrilik eder. Müstâgnî, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa,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 Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size daha başka birçok ganimet vaad etti. Onları ilerde alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun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 Mafiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hucurat suresi Medine'de nazir olmuş olup on sekiz ayettir surenin adı dördüncü ayette geçen hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat odalar bölmeler anlamındadır. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler söz ve hareketlerinizde ileri gidip de.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 İslama girmelerini sana minnet ediyorlar. Onlara de ki: Müslümanlığınızı bana minnet etmeyin. Asıl size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. Eğer iman iddianızda samimiyseniz, iseniz. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür. Kaf suresi Mekki olup 45 ayettir.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 onlara tadın bakalım fitnenizi tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini işte gelmesi için can attığınız azap denilir. Ama müttakiler bahçelerde pınar başlarındadırlar. Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi. Geceleri az uyurlardı. Seher vakitleri istiğfar ederlerdi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 O, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.